Devam ediyoruz. Meyvenin zekatını yüzde kaç vermemiz gerekir? Şimdi e, Hanefi mezhebinde e, Ebu Hanife ile e, İmamey'nin e, bu konuda ve diğer mezhep imamlarının işte, arasına, işte arasında fark var. Ebu Hanife diyor ki e, toprak ürünleri e, az olsun çok olsun öşre yani onda bir zekata tabitirin diyor. Hı hı. Ama e, İmameyn burada e, toprak ürünlerinde nisap miktarı şart koşuyor. 5 versiktir. Bu da 650 kilogram yapıyor. Hı hı. Yani toprak ürünlerinden altı, 650 kilogram e, çıkıyorsa o takdirde öşre yani bir zekata e, tabidir. tabidir. Hı hı. Bir de e, diğer e, müştehitlerden toprak oyunlarından zekata tabiri olabilmesi için mesela bir yıl saklanabilen olması gerektiğini söylüyor. Mesela dolayısıyla sebzelerde ve meyvelerde zekat olmaz diyorlar. Çünkü hı hı. bunların yani bir buzdolabının olduğunu buzdolabı düşünmüyor. Yani buzdolabı yok. Kendiliğinden saklanması mümkün değil diyorlar. E şayet mesela bir elma üreticisi e, ticaretini yapıyorsa yani ticaretini yapıyorsa o zaman kırkta bir zekatını verecek. Evet. Peki hocam ticaretini yapmıyorsa kişinin kendi bahçesinde meyve Yani ver. aldı Yani normal ticaretini yapmayan kimsenin elde ettiği zekattan hani ondan fakirin hakkını verir ama zekata tabi olacak bir şey yok. Hı -hı. Evet.